Türkçe Peri Masalları Sevgili Bülbül Bu Çin'i kralların yönettiği zamandan bir masal. Kralın çok güzel bir sarayı vardı. Ve saraydaki en muhteşem yerde her türden çiçeğin olduğu canlı bahçesiydi. Bu bahçede bulunan çiçeklerden bazıları dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazdı. Bahçıvan o çiçeklerin üstüne küçücük çanlar takardı. Bahçe öylesine büyüktü ki bir uçtan diğer ucuna baktığınızda ormana uzandığını görebilirdiniz. Ormanda akan bir nehir ve nehrin yanında bir bülbülün yuvası olan bir ağaç vardı. Bülbül öyle güzel şakırdı ki kim şarkılarını duysa büyülenirdi. Krallık çok meşhurdu. Uzak ülkelerden ziyaretçiler gelirdi. Yazarlar krallıkla ilgili kitaplar yazdı ve hepsinde en çok bahsettikleri bülbül ve şarkılarıydı. Günün birinde kral da o kitaplardan birini okurken, bülbülün anlatıldığı kısma gelince düşüncelere daldı. Krallığımızdaki hangi kuş bu? Daha önce hiç bu kuşu duymamıştım. Ve kral yardımcısını çağırdı. Bu okuduğum şey de nedir böyle? Krallığımızda çok güzel şakıyan bir bülbül varmış. Ve duyduğum kadarıyla krallığın en güzel canlısı sayılıyormuş. Nasıl oldu da biz bu bülbülü hiç duymadık? Majesteleri, böyle bir kuşu daha önce hiç duymamıştım. Git ve onu bul ve ondan akşam sarayda bana şarkı söylemesini iste. Emredersiniz majesteleri. Kralın emrini duyan yardımcısı aceleyle gitti. Sarayın dört yanını dolaştı. Gördüğü herkese sordu ama bu bülbülü hiç kimse duymamıştı. Yeniden kralın huzuruna çıktı. Majesteleri, acaba yazarların hayal ürünü bir kuştan bahsediyor olmaları mümkün mü? Öyle bir kuş gerçekte hiç var olmayabilir. Hayır, bana bu kitabı Japonya kralı gönderdi. Kitapta yazılanların hiçbiri yalan olamaz. Bülbül'ü dinlemek istiyorum o kadar. Akşam onu huzuruma getir. Yoksa bunun cezasını tüm krallık çeker ona göre. Yardımcının başka seçeneği kalmamıştı. Karşılaştığı herkese kuşu sordu. Sonunda küçük bir kızla karşılaştı. Bülbül mü? Evet, onu gördüm ben. Şarkılarını da dinledim. Nehrin yakınında yuvası. Dinle. Eğer beni o bülbüle götürürsen, seni ödüllendireceğim. Yardımcı küçük kızla birlikte ormana gitmeden... Kralı kuşun bulunduğu haberini iletmeyi ihmal etmedi. İkisi Bülbül'ün genelde ormanda şakadığı yere geldiler. Bülbül şarkısına başladı. Küçük kız şöyle dedi. Bak şuraya bak işte sözünü ettiğim kuş orada. Yardımcı kızın söylediği hiçbir şeyi duymadı. Bülbül'ün şarkısı onu kendinden geçirmişti. Duydunuz mu? Onu dinleyen herkes dünyanın varlığını unutabilir. Hiç böyle güzel bir şarkı duymamıştım. Gerçekten de kral onu dinleyince mest olacak. Sevgili Bülbül, saraya gel. Kral senin şarkılarını dinlemek istiyor. Kralın beni çağırmış olması benim için gerçekten çok büyük bir onur. Kesinlikle geleceğim. Bülbül'ü yanlarına aldılar ve saraya yola koyuldular. Sarayın iç tasarımı da çok güzeldi ve her yerinden ihtişam fışkırıyordu. Kral tahtına oturmuştu. Tüm saray mensupları ve asiller oradaydı. Bülbül için özel olarak altın bir tünek yerleştirilmişti. Bülbül ona tünedi ve şakımaya başladı. Şarkısı öyle etkileyiciydi ki kral ağlamaya başladı. Benim altın yüzüğümü Bülbül'ün boynuna takmanızı istiyorum sizden. Hayır, olmaz majesteleri. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Şarkımı beğenmeniz benim için yeterli bir ödül olacaktır. Kral Bülbül'e sarayda kalmasını emretti. Bülbül için altın bir kafes yaptırıldı. Günde iki, gecede bir kez uçmasına izin veriliyordu. On iki asker boğazına kırmızı bir kurdele bağlayıp ona eşlik ediyordu. Bülbül böyle uçmaktan nefret ediyordu. Bu haftalarca sürdü. Bir gün krala üstünde bülbül yazan bir kutu geldi. Bu kesin kez bülbülle ilgili yazılmış yeni bir kitap olmalı. Ama kutunun içinde kitap yoktu. Kutuda elmaslar ve zümrütlerle süslü bir bülbül vardı. Kuyruğunu çektiğinizde aynen gerçek bülbül gibi şakıyordu. Boynuna asılı bir kurdele de... Japonya Kralı'na ait bu bülbül, Çin Kralı'na ait olan bülbülün yanında bir hiçtir yazıyordu. Bu yapay bülbül herkesi çok sevindirdi. Ne güzel bir hediye. Hadi birlikte şarkı söylesinler de görelim. İki bülbül de şarkı söylemek için yaratılmıştı. Ancak düet yaptıkları şarkı gerçek bülbülün söylediği şarkıların tadını vermiyordu. Gerçek Bülbül istediği şarkıyı söylüyor, yapay olansa sadece ona yüklenen şarkıları biliyordu. Bu yapay Bülbül'ün suçu değil, ona ne öğretilmişse onu söylüyor sonuçta. Sonra sadece yapay Bülbül'e şarkı söyletildi. Gerçek Bülbül'ün söylediği şarkılardan farksız gibiydi. Parıldayan sarı nedeniyle çok zarif görünüyordu. Yapay Bülbül birçok şarkı söyledi. Bir süre sonra kral, gerçek Bülbül'ü dinlemek istediğini belirtti. Bülbül nereye gitti acaba? Peki dışarı uçtuğunu gören oldu mu? Nereye gittiğini nasıl olur da hiç kimse bilmez? Anlaşılan Bülbül sarıyı terk etmiş. Saraydaki herkes çok mutluydu. Şarkıları tekrar tekrar söyleyebilen yapay bir bülbülleri olması onları sevindiriyordu. Bu bülbül gerçekten de muhteşem. Çok da iyi şarkı söylüyor. Ona bakınca yapay bir bülbül olduğunu kimse anlayamaz. Japonya kralının bu hediyesi bizi çok sevindirdi. Yardımcım gelecek pazara konser düzenle. Krallıktaki herkesin bu bülbülün güzel şarkılarını duymasını istiyorum. Emredersiniz majestelerim. Bülbül'ün konseri hemen ertesi gün düzenlendi. Herkes konsere bayıldı ancak bazı kişiler önceden gerçek Bülbül'ü dinlemişti. Hımm güzel ama gerçek Bülbül kadar güzel değil. O şakayınca insan gözyaşlarına boğuluyor. Bravo çok güzel. Kaç kere dinleseniz de bir daha dinlemek istiyorsunuz. Yapay kuş kralın odasına yatağının üstüne yerleştirildi. Kral yatmadan önce onun şarkılarını dinlerdi. Ona kraliyet şarkıcısı unvanını verdi. Bir kurdeleye yazılmış bu unvanı boynunda taşıyordu. Ve yapay ile ilgili kitaplarda yayınlanmaya başladı. Şöhrete gittikçe yayılıyordu. Bir yıl sonra kral ve saray mensupları şarkılarından birini ezberlemişti. O şarkıyı söylemeye başlar başlamaz herkes ona eşlik ediyordu. Bir gece yapay bülbül krala şarkı söylerken içinde bir şey kırılmışçasına bir ses geldi. Ertesi sabah kral tamir etmesi için saatçiye gönderdi. Majesteleri bu makineyi enine boyuna inceledim. Çok şarkı söylemekten maalesef içindeki kablolar ve bağlantılar kötü şekilde kopmuş. Bunu tamir etmeye kalkarsam şarkıları tamamen kaybedebilir. Üzülerek bildiriyorum ama bir daha asla şarkı söyleyemeyecek. Bunu duyunca krallıktaki herkes büyük üzüntüye kapıldı. Çünkü onların en büyük eğlencesiydi. Aradan beş yıl geçti. Kral hastalandı ve sağlık durumu kötüye gitti. Krallıkta herkes kralın iyileşmesi için dua ediyordu. Majesteleri, lütfen bir şeyler yiyip için size ne getirmemi emredersiniz? Kral hiçbir şey söylemedi. Güçten düşüyordu ve onu kurtarmak mümkün görünmüyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Hatırladığı tek şey şuydu. Söyle... ''Şarkı söyle sevgili Bülbülüm, seni şimdiye dek çok ödüllendirdim. Bana bunu yapamazsın. Şarkı söyle, söyle.'' Ancak Bülbül yerinden oynamıyordu. O anda aniden kral penceresinin önünden gelen sesi duydu. Kralın yüzüne umut ve mutluluk ifadesi yayıldı. Bir süre sonra kral, pencerede bir kuşu belli belirsiz gördüğünü düşündü. Gözlerini açmaya çalıştı ve gerçek Bülbül'ün pencereye tünediğini gördü. Şarkı söylüyordu. Geri gelmişsin. Şimdi şarkı söyle sevgili Bülbül'üm. Bülbül orada bir süre daha şakıdı. Çıkardığı her notayla kralın mutluluğu biraz daha arttı. Ve yaşama arzusu yeniden canlanmış görünüyordu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Bülbül'üm. Beni neden bıraktın? Ama bugün geri gelerek beni yeniden hayata döndürdün. Sana borcumu nasıl ödeyeceğim? Hayır majesteleri. Siz beni zaten ödüllendirdiniz. İlk kez karşınızda şarkı söylediğinde ağladığınızı hatırlıyorum. Bir sanatçı için daha büyük bir ödül olabilir mi? Döv bir şarkı daha söyledi ve şarkıyı dinlerken kral uyuya kaldı. Kralı uyurken gören uzun zamandır derin bir uykuda olduğunu düşünebilirdi. Ertesi sabah kral uyandığında güneş ışınları pencereden süzülüyordu. Bülbül kralın yanına tünemişti ve kral hiç olmadığı kadar iyi görünüyordu. Sonsuza kadar benimle kal sevgili bülbülüm. Ne zaman canın isterse o zaman şarkı söyle. Seni bir daha zorlamayacağım. Hayır majesteleri, ben asla sarayda yaşayamam. Sizi ne zaman görmek istersem o zaman gelirim. Yakın bir yere yuva yapacağım. Ne zaman bana ihtiyacınız olsa, o zaman size uçacağım ve şarkılar söyleyeceğim. Şarkılarımla size krallıkta olan her şeyi aktaracağım. Ama bana kesinlikle bir söz vermelisiniz. Elbette. Söyle, ne istersen hepsini yapacağım. Majesteleri, kesinlikle hiç kimseye size krallıktan haber getirdiğimi söylemeyeceksiniz. Tamam, kabul ediyorum. Bunu söyledikten sonra bülbül uzaklaştı ve kral kuşları kafese tıkıp hapsetmememiz gerektiğini anladı. Onların da istediği gibi yaşama hakkı var. Kimse kimseyi kölesi haline getirmemeli. Kuşlar havada uçarken, ağaçlarda şakırken güzel. Onların gerçek evleri orası, saraylar ya da insanların evlerinde dört duvar arası değil. Bir süre sonra yardımcısı kralı görmeye geldiğinde, kralı yatağında değil cam kenarında dikilmiş gülümserken gördü. Yardımcısı bu güzel haberi duyurmak için aceleyle koştu. Tüm krallık bu güzel haberi kutladı.